Muttakilerin başı Resul-i Ekrem'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmamul Ütkiyadır. Yani Allah'tan korkanların baş imamı Hazreti Peygamber'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Gene Resulullah aleyhi ve Miraç içerisinde ben Cebrail aleyhisselamı gördüm. Rüzgar estiği vakit ansıl devenin devenin örtüsü titriyorsa Cebrail hak korkusuyla öne titriyordu buyurular. Onun için Allah'a kulübiyet insan oldukça haktan korkar. Allah'ın celalini görür. Ama bu korkular kısım kısımdır. Kimisi korkar Cenab-ı Hak beni narına koyar. Cehennemde bana azap eder. Bu alemde başıma bela getirir. Birisi böyle korkar. Birisi Rabbim beni sevmezse benim halim müce nice olur der. Kimisi cennet, kimisi dereceata cennet, kimisi Cenab-ı Hakk'ın bizatihi zat-ı uluyete taliptir. Herkesin istidadı, kabiliyeti mukabilindedir yani. Kur'an-ı Kerim anlamak da böyle. Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen İttika sahi olması şarttır. İttika demek haktan korkma, Allah'tan korkma. Bir iş yapacağım vakitte sana böyle ben arız anlık açayım ki bunu an anlatmış olayım yani. Bir iş yapacağım vakitte bu yaptığım iş Allah katında, hak yanında, Allah katında makbul müdür, değil midir? Zaten sana gene babandan bir vasiyet vereyim yani Adem babadan, Adem aleyhisselamdan. Bir iş yapacağım vakitte kalbin titriyor mu o işi yapma. Hani hiçbir şeyi bilmesen bile kitaptan, İslam'dan,